Okuyan için de süreye Süreyya'ya kadar birer risaledir okuyabilen için. Okuyamayana ne diyelim? Hatta ayan hiçbir şey yoktur fakat gözsüzlere pünhandır. Gözsüzler göremezler.